bir töhmet altında ise biz bu yüzden onun hadisini reddederiz. Bazen kişi başkasına adil olduğu halde kendisi ve bazı yakınları söz konusu olunca töhmet altında olabilir. Belki de onun için haksızlığa yol açacak bir şahitlik dağdan yuvarlanmaktan daha ağır gelir. Fakat bir kere o töhmet altında kalınca Şahitliği kabul edilmez. Hadisi harfi harfine rivayet etmeyen ve onun manalarını iyice bilmeyen kimse hakkındaki töhmet ise herhangi bir durumdan dolayı töhmet altında kaldığı için birinin lehine yaptığı şahitlik reddedilen kimseye nispetle daha açıktır. 43. Şahitler hakkında şahitlik yaptıkları olaylar bakımından göz önüne alınırlar. Biz şahitlerin... Lehine şahitlik yaptıkları kimseye bir meyilleri olduğunu ve onu koruma gibi amaçları bulunduğunu anlar ve görürsek onların şahitliklerini kabul etmeyiz. Yine onlar nazik ve kavrayamayacakları bir konuda şahitlik ederlerse bu tür şahitliklerini de kabul etmeyiz. Çünkü onlar şahitlik ettikleri şeyin manasını kavramaktan uzaktırlar. 44. Muhaddislerden çok iyi. Yanılan ve yana sahih bir kitabın alı bulunmayan kimselerin hadisini de kabul etmeyi, tıpkı şahit edilen kimselerin tanıklığını kabul etmediğimiz gibi. 45. Hadisçilerin hepsidir değildir. 46. Onlardan hadis ilmiyle hadisi babası, amcası, yakın akrabası ve sadık raviden tahsil etme ve işitme, uzun süre hadis konusunu tartışan kimselerin sohbetine katılma gibi özellikleriyle meşhur olanlar vardır. İşte böyle olanlar hadis hıfzı bakımından önünde gelen kimselerdir. Hadis hıfzı bakımından geride olan birisi böyle önde gelen bir raviye muhalefet ederse uygun olan ikinci ravinin hadisini kabul etmektir. Hadisin hıfsı bakımından geride olanınkini değil. 47- Hadisçiler bir raviden alınan hadiste iştirak halinde oldukları zaman hıfızlarının hafız muhaddislerin hıfızlarına uygun olup olmamasına bakılarak değerlendirilirler. 48- Rivayet farklılık gösterdiği zaman hangisinin doğru hıfz edilmiş Veya hangisinin yanlış hıfz edilmiş olduğu sonucuna varırız Hıfızdaki yanlışlık ve diğer hususlar bize ravinin sadakati Hıfzı ve yanılması gibi konularda yol gösterir Biz bunları başka bir yerde açıkladık Allah'tan başarılı kılınmasını dilerim 49 Muhatabım şöyle sordu Senin bir şahidin tek başına şahitliğine müsaade etmediğin halde haberi vahidi kabul konusundaki delilin nedir? Onu çoğu kez şahitliğe kıyas yaparken ve bazen de haberi vahidle şahitliği birbirinden ayırırken delilin nedir? Hadis usulü biliyorsunuz fıkı usulüne yardımcı temel bilimlerden biridir. Şafi'nin hadislere şimdiye kadar okuduğumuz bölümlerde ne kadar değer verdiğini onu hangi mertebeye çıkarttığını görmüştük hadisleri de haberi hassa ve haberi amme diye ikiye ayırır burada haberi vahid diye çevirmişler. İmam Şafii haberi hassa der buna. Yani onu da nasıl tanımlıyor? Tek kişinin tek kişiden rivayet ettiği hadis olarak tanımlıyor. 99. maddedeki tanımı ve şartlarını veriyor. İşte İmam Şafii'nin şahitlikle kıyaslayarak verdi burada. Şahitlikteki durumlar daha objektif olmayı gerektirdiği için hadisse oranla şahitlikte çok ince hususlardan dolayı insanların şahitliğini kabul etmediğini söylemesi bekleniyordu. Ancak aynı hassasiyeti şahitlikten ötede hadiste yaptı. Şahitlikte hangi gerekçelerle insanların şahitliğini kabul etmiyorsa ona kıyaslayarak da hadisleri hangi gerekçelerle veya kimlerin hadislerinin, kimlerden gelen hadisleri kabul etmeyeceğini söyledi. Dikkat et, ettiyseniz burada metinle ilgili sadece teddisten bahsettiği yani ki o da gene ravi ile ilgilidir. Yani tedlis ne demektir? Bir ravi'nin birkaç farklı hadisi birbirine karıştırması veya senetleri birbirine karıştırarak rivayet etmesidir. Müdelles hadis denir buna. Yani bir bir hadisi, bir başka hadis. Hamide senin durumun iyi değil bugün. Bu bir tek metinle ilgili bu görülebilir. Yani iki bir hadis var, bir uh, olay olmuş bir yerde Peygamber Efendimiz bir söz söylemiş, başka bir yerde başka bir olay olmuş, başka bir söz söylemiş. Bir ravi bu iki olayı da geçen sözleri sanki bir olay gibi anlatması, tedlis etmesi, hadisleri birbirine karıştırması durumu var. Ama bunun dışındaki hadisleri kabul etmediği hususlarda şimdiye kadar söyledikleri tamamen neyle ilgili? Ravilerle ilgili, senetle ilgili. Ve zaten 1045. maddede söylediği önemli hadisçilerin hepsi bir değildir diyor. Yani hadis kendi başına bir asıldır. Başkasına kıyas yapılamaz diye hadise verdiği önemi ortaya koydu 106. maddede. Fakat ondan sonra 1017. maddeye bakıyorsunuz. Ben kendisinden hadis rivayet edilen kişi güvenilir bir kimse olduğu halde onun güvenilir olduğunu senin bilmediğin birinden hadis rivayet ettiği zaman o güvenilir kimseyi izanda bulunarak kabul edeceğin yerde ona karşı çıkmanı uygun görmüyorum. Çünkü sen tanımasan bile ancak güvenilir bir kimseden rivayet eden birini terk etmemelisin diyerek İmam Şafi'ye getirilen eleştiriyi İmam Şafi şahitlikte iki kimsenin ile ilgili duruma kıyas yaptı. 1018-1019'da buna cevap verdi. Ve bunların hadisin alabilmek için, hadisle amel edebilmek için ravilerle ilgili şartlarını sıraladı yani bir hadisin metninde ahad haber ise yani haberi vahid ise tek kişiden geliyor ise o hadisi alabilmek için ravilerin durumlarını bahsetti. 1025. maddede vurguladığı şey şu cümleyi tabi devrik kullanmışlar yani ben asla bir kimse karşılaştığımı bilmiyorum ki o o hem güvenilir bir muhadisten hem de ona muhalif olan birinden hadis rivayet etmesin. Yani bu şu demektir. Benim hadis aldığım kimseler güvenilir olandan da güvenilir olmayan kimselerden de hadis rivayet etmişlerdir. Veya bunu sadece kendisine mahsus değil, bütün raviler için geçerlidir bu. Yani hadis rivayet edenler güvenilir insanlardan da güvenilmez insanlardan da rivayette Olunurlar. Bu hadislerle amel etmekte ee, kendi rivayetine güvendimiz. Çünkü bizim hadis aldığımız insandan hadisini alabilmemiz için onun güvenilir olmasını şart koşuyoruz diyor. Değil mi? Burada sorun yok. Hadis aldığımız adam sağlam ama onun hadis aldığı adam sağlam mı? Bize bu hadisi ulaştıran adamın sağlam olduğuna, onun güvenilir olduğuna araştırmalarımızla ulaştık. Tamam bu adam güvenilir ama aldığı hadis güvenilir bir kimseden mi? Diyor ki işte biz bu güvenilir kimselerden hadis aldığımız zaman, almaya kalktığımızda onların kimlerden aldığına baktığımızda kimilerinin güvenilir kimselerden, kimilerinin de güvenilmez kimselerden hadis rivayet ettiğine şahit olduk. Dolayısıyla ne diyor 1027'de? Elbette yani peygamber efendimize kadar mutlasıl bir biçimde ulaşacak. Eğer mesela sahabe mürselini kabul eden mürsel ne demektir? Bir hadisi rivayet eden ravinin o hadisi rivayet eden söyleyen Peygamber Efendimizi görmediği halde görmüş gibi rivayette bulunmasıdır. İki tür mürsel olur. Sahabe mürseli olur, tabiim mürseli olur. Ondan sonraki nesillerde mürsel inkıtağa, kopukluğa sebep olur. E, ama mesela bu bu dönemde hep hadisler mürsel anlat e, geliyor. Niye? Buhari de şöyle geçiyor diyoruz. E, Buharinin e, senedine, serptiğinden falan uğraşmıyoruz, değil mi? Hatta bugün Yeni hadis uydurma faaliyetleri de devam ediyor. Özellikle internette. Ee, ve onu da insanlar gerçekten ciddi güvenilir kabul edip e, kitaplarında, kitaplarında da kaynak gösteriyorlar yani. Hadis uydurma faaliyeti hala devam etmektedir. Senet açısından olmasa bile özellikle tercüme hadislerden uzak durulması gerektiğini ben ayrıca söylemiş olayım. Yani bir konuyla ilgili bir araştırma yapıyorsanız, araştırma e, e, kaynağınızın hadisini... E, yerinden tetkik etmeniz, orijinal metninden tetkik etmeniz gerekir. E, yani diyelim ki Ali Duman'ın bir makalesinden bir hadis geçiyor, siz de onu kullanacaksınız. İşte Ali Duman'ın çevirisini e, orijinal metninden tetkik edip, doğruluğuna kanaat et, getirdikten sonra almanız lazım. E, yoksa bugün çeviri hadislerle amel etmek daha büyük problemlere yol açacak durumda gözüküyor. Ama burada şimdi bu şafi sorun biraz daha şeyde, çünkü ee, mesela e, şunu da dedi, bir kitapta yazılı olmalı falan dedi, onu nerede dedi, şu an hangi maddede dedi bilmiyorum ama, e, hat, yani bir kitapta yazılı olmalı falan dedi. Şimdi, İmam Şafii dönemindeki Hicri 204'tür vefatı, e, bunu da 200 yılında yazmıştır Er Risale'yi, öyle kabul edelim. 99-200, e, hadislerin e, cem olması, toplanması, yazılmaya başlanması, e, tabiinin e, sahabeden hadis öresi, yani insani ilimleri öğrenmesi ve bunun yaygınlaştı. Daha sonra o dönemdeki siyaset hakiması neticesinde hadisleri kendi düşüncelerini peygambere söyletme hevesi neticesinde insanların uyduruk hadislerin çoğalması ve bir neslinin sonunda Etbeyt Tabi'in, Kehmer bin Abdülaziz Tabi'indendir. O hadislerin yazılması işini başlatmaya çalışmış ama tabi ne kadar başarılı olmuş ayrı. Mesela en şey hadis kitaplarının Buhari'ni görüyoruz. 306'dır. Yani hadis yazılma işinde sağlam dedikleri Sahih-i Buhari, Buhari'nin ölümü 306'dır. Yani İmam Şafi'den de 100 yıl sonra. Demek ki İmam Şafi biraz daha şeye yakın ama hadislerle amel etme hususunda sorun nedir? Kendi çağdaşı olan hadis ravilerini eleyebiliyor, seçebiliyor. Yani şundan hadis alınır, şundan hadis alınmaz diye seçebiliyor. Burada sorun yok ama kendi hadis alınır dediği insanların hadis aldıkları kaynakları seçmede sorun var. Yani e, senet ilmi, efendim, rical ilmi çok gelişmiş değil. Rical ilmi nedir? Hadis rivayet eden insanların güvenilir olup olmadığını araştırmak e, e, ve güvenilir olanların hadisini almaktır. Ha, şeyden bahsediyoruz, Mürsel'den bahsediyorduk. Onu da yeri gelmişken şöyle. Sahabe mürsele şudur. Sahabenin peygamberden bizzat duymadığı bir hadisi duymuş gibi rivayet etmesidir. Tabiin mürseli ise tabiinin eee sahabeyi bırak peygamberefimize şöyle diye. Hadi inat ya. Abi şurda duymuş mümkün mü? Yani bir kimsenin peygamber Efendimiz'in şöyle buyurdu diye hadis rivayet edebilmesi için onu bizzat peygamberden duyması gerekir. Ama bugün de mesela insanlar konuşurken veya camide İmamlar hutbede vaaz ederken, hutbedeyken Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyorlar, değil mi? Bunu söyleyebilmesi için bir insanın onu görmesi, ondan alması gerekir. Dolayısıyla bugünkü malzemeyi hadis malzemesini kullananların da demesi gereken şudur: Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu nakil olunmaktadır. Şöyle buyurdu deme hakkına sahip değildir kimse. Şöyle buyurdu demek, ben onu gördüm, ondan aldım demektir tabi ben onu gördüm ondan aldım demektir bunu deme hakkı yok Heh. Şafii senede önem verdiği için yani hadisin metninde ne dediği ne anlam çıkacağı tabi burada baştaki e, bin, birinci maddede metinle ilgili söylediği iki husus var hadisi doğru anlamakla e, doğru olmakla tanımlanmış rivayet ettiği şeye iyice aklı eren rivayet ediyorsa lafız bakımından hadisin manasını değiştirecek olan hususları bilen. Çünkü hadislerde şöyle de bir sorun var. Hatta bu en büyük problemlerden birisidir. Mana üzere rivayettir. Yani Peygamber Efendimiz'in ağzından çıktığı biçimiyle insanlar onu hissedememişse, anladıkları biçimiyle rivayet etmişlerdir. Şimdi onların anladıkları biçimiyle rivayet etmeleri Peygamber Efendimiz'in kullandığı kelimeyi kullanmayıp onun bu adili eş anlamlısı bir kelimeyi kullanmaları sonraki dönemlerde o hadislerle amel ederken hüküm ihticacında onlardan yararlanırken efendim e, farklı problemlere yol açabilmektedir. Çünkü e, Peygamber Efendimiz'in kullandığı kelimeyi kullanmayıp kendi anladığı kelimeyi kullanmış olması bir doğru anlamamış olma ihtimalini ortaya çıkartmaktadır. Yani hadisi rivayet eden Peygamber Efendimiz'in ağzından çıktığı biçimiyle eğer hadisi rivayet etmeyip de mana üzere rivayet ediyorsa Belki de peygamber efendimizin kastetmediği bir manayı naklediyor olabilir. Birincisi bu. Dolayısıyla mana üzerine rivayette bulunanın kastettiğini, peygamberin ne kastettiğini çok iyi anlamış olması gerekir ki, bu mana üzerine rivayet belki sahabe dönemi için geçerli kabul edilebilir. Ama ondan sonraki dönemde mana üzerine gelen rivayetler o hadisin güvenilmezliğine yol açmaktadır. Neden? Sahabe dönemi için kabul ediyoruz sahabe peygamberi gördü, duydu, ağzından duydu. Onun e, e, hal, hareket, tavır, tutum, davranış, yaşam biçimi hepsini idi. Ha ben peygamber ne söz söyler, ne söz söylemez bile ama tabi'nin böyle bir hakkı yoktur. Veya sonraki nesillerin böyle bir hakkı yoktur. Yani peygamber efendimizin ağzından çıktığı biçimde aktarmak mecburiyetindedir. Veya en kötü ihtimalle tabi'nin ve sonraki nesiller sahabenin ağzından çıktığı biçimle aktarmak zorundadır. Kaldı ki bu risk sahabe döneminde de var. Çünkü sahabenin tamamı fakih değil. Yani onların da anlama ve yorumlamada problemli olanları var. Söz gelimi Ebu Hureyre e, pek çok hadis rivayet etmiş ve onun rivayet ettiği pek çok hadisi Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer İbne Abbas düzeltmişler. Ve onların düzeltmediği veya o Ebu Hureyre'den rivayet gelip de düzeltilmiş rivayeti gelmediği durumlarda insanlar e, yanlış itikatlar oluşturacak hale gelmişler. Bugün bile içinizde vardır mesela yoklasam şimdi. Üç şey uğursuzdur. At, kadın, efendim bir şey daha. diye bir hadis var. Ve bunun üzerine inanç it, itikat belirlemişler. Halbuki Peygamber bu hadisin aslı şudur cahiliye döneminde kadın da hatta bilmem nerede uğursuzluk olduğuna inanılıyordu. Hadisin sonu da şöyle de, İslam'da uğursuzluk diye bir anlayış yoktur. Şimdi hadisin yarısını duymuş adam ondan sonra da gitmiş onu peygamber efendimiz üç şey uğursuzdur diye buyurdu diye rivayet etmiş. Almış gelmiş bugüne kadar bugün hala böyle inanan insanlar var hadisin devamını bilmedikleri için yarısını rivayet etmiş. Veya işte geceleyin cünüp olarak sabahlayanın orucunu tutamayacağını düşünüyor. Ee, Hz. Ayşe söylemesine rağmen, biz böyle böyle yapardık işte demesine rağmen bu hadis gelmiş. Yani hala cünüb olarak Sabahlıyan'ın oruç tutmaması gerektiği kanaatinde olanlar falan da var. Halbuki durumu Hz. Ayşe'nin anlattığı gibi. Bunu kitaba yazanlar hangi akla hizmet ediyor? Zaten sorun burada. Bizim insanımızın Hayret verecek derecede ilginç bir şey var Okuma alışkanlığı yok ama bakıyorsunuz Öyle bir sürü Dandik dündik kitaplar yazıyorlar Piyasaya çıkarıyorlar Adam üç tane kitap okumamıştır On kitabı koyuyor önüne on birincisini Yazıyor yayınlıyor yazarım diye geçiniyor Ne hadis ilminden haberdar Ne usul ilminden haberdar Ne fıkıh ilminden haberdar Ne kitaptan ne sünnetten haberdar Ama yazar işte kitap yazmış oluyor yani kitap yazmak en öne 10 tane makaleyi 10 tane kitabı koyup 11.sini yazmak değildir ki işin e, felsefi boyutu gitti neyse o ayrı bir husus yani şimdi burada bunun üzerine fikir bina eden insanlar var Ha demek ki e, hadis rivayet eden bir kimse rivayet ettiği evet maalesef Gülnaz hocam yani işin felsefi kısmını ayrıca konuşalım şu kısmı tamamlayayım o dediğinizi unutmayın çok doğru söylüyorsunuz o konu üzerinde e, o konunun e, ol, olanını olması gerekeni tartışalım yani çok doğru söylüyorsunuz şimdi İmam Şahfi diyor ki 1040. maddede nakleden bir kimse manayı bilmiyorsa hadisi anlamıyor demektir dolayısıyla biz onun rivayet ettiği hadisi kabul etmeyiz demektir çok güzel bir ilke koy. şimdi size soru Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'ndeki e, sözlerinden biri nedir? veda hutbesine eklenmiş. Burada bulunanlar bulunmayanlara burada duyduklarını anlatsın. Değil mi? Ola ki şöylesinler. Ola ki burada olmayanlar burada olanlardan daha iyi hıfsederler, korurlar, muhafaza ederler. Ne demektir? Burada beni dinlediği de beni anlamayan, anlamadan nafızları ezberleyip başkasına aktaran ve daha iyi anlayabilecek olanları var demektir. Şimdi İmam Şafi'nin koyduğu bir ilkeye göre peygamber öyle bir söz söyler mi? Siz söyleyin bakalım. Bir, hadis rivayetini yaymak için, hadis rivayetini arttırmak için yapılmış, geliştirilmiş bir anlayıştır. Hz. Ebu Bekir'den Hz. Ömer'in uygulamasına bakıyorsunuz, hadis rivayetini azaltın diyorlar. Hz. Ebu Bekir'de Hz. Ömer'de, ne için hadis rivayetini azaltmak istiyorlar? Hadis rivayetini çok olmasına müsaade ettiğiniz zaman insanlar ki İmam Şafi burada da söylüyor şahitlik hususunda verdiği örnekten iyi niyetli olarak hadis uydurmaya başlıyorlar. Hadis rivayetini çoğaltmak budur. Bugün de öyle. Bugün de insanlar sevdikleri insan söyleyin söylemişse bile kabul et ki söylemiş olsa bile ki peygamber Allah'ın dini bilmediğin şeyin ardına düşme diye diye insanları bilmediği bir şeyin ardına düşmeye teşvik edebilir mi? Yani sizin içerisinize anlamayanlar anlamasanız da ezberleyin. Bunu sizden sonrakilere anlatın. Hadis söz konusuysa, hadisin temel özelliği şudur. Din, dini içinde barındırır hadis. Hadislerle biz dini ne yaparız? Alırız. Veya bizden sonrakilere de ulaştırırız. 1045'teki söylediği, 1045'te demiş az önceki söylediğim muhattislerden çok yanılan ve yanında sahih bir kitabın aslı bulunmayan kimselerin hadisini de kabul etmeyiz dedi şimdi buradan hadis hıfsında iki temel yol vardır birincisi istima yani işitmek hadisi rivayet eden şeyhten bizzat onu duymak ikincisi e, ve kıraat vardır buna e, üçüncü, ikincisi de kitabettir hadis şeyhinden duyduğu hadisi yazar o hadisi gider şeyhine arz eder yani hocasına o onaylarsa artık tamam ravi olmayı hak kazanır. Şimdi İmam Şafi döneminde demek ki hadis yazma olayı baya gelişmiş ki ama gene de temelde kabul ettiği nedir? Hafızadır. Hafızasında çok yanılan bir kimse eğer yazılı bir metinden de rivayette bulunmuyor ise onu kabul etmeyiz diyor. Ha, kimin için diyor bunu? Hafızasında çok yanılan. Fakat Arapların en çok fazla övündüğü şey nedir? ki haklı olarak e, cahiliye döneminden peygam tabi hafızalarına çok güvenirler yani mesela e, uyduruk bir hadis daha söyleyeyim hadi e, e, keçi yedi diyorlar e, o ayeti o keçinin nesettiği bir ayet ha, hangi ayeti nesetmiş keçi 48. maddede önemli hem de kim diyor bunu yazarın da ismini söyleyeyim tevili muhtelif hadis İhtilaflı Hadin Yorumu isimli kitabın yazarı i̇bn Kuteyb'e söylüyor. Büyük büyük büyük çok büyük alim diyebilirsiniz. Neşrettiği diye ayet onu söyleyeceğim size ama dersin sonunda dersi dikkatle dinleyin diye söylemiyorum. Evet, bir 48. madde de önemli. 1049'dan itibaren konu yeni bir şeye geçecek. Yani kendi katlarında adil olan kimselerin ifadesine şahit ettikler, bazında tanıdıklarına adil olunmasında. Tamam işte bunu söyledik. Sesim mi gidiyor? Eyvah Rabia sen gidicisin. 1021'de, e şimdi hadis rivayetinde tam onu söylüyordum. Bak Gülünas Hoca, ne nerede kaldığımı unuttum dediğim husus. Şimdi insanlar iyi niyetli olarak hadi uydurabiliyorlar. Hamide bugün senin işin çok zor ya, durmadan düşüp geliyorsun. İnsanlar iyi niyetli olarak hadis uydurabiliyorlar. Niçin? Şimdi bir insan, mesela sizler bugün içinde geçerlidir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza gittiğiniz bir insan, bir konuda bir fikri, bir görüşü olsa, onu o görüş. ...beğenip başkalarına da anlatırsınız. Ama kendi görüşünüzde varsa... ...ona benzer, ona yakın... ...sanki o söylemiş gibi de anlatabilirsiniz de. 10.23'te kaldık. 7 sayfalık bir yer var. Konuyu tekrar ediyorsun. Ben... ...onu şahitliğe kıyas etmedim. Sen benden hadisten daha iyi bildiğin... ...bir şeyle misal vererek... ...onu anlatmamı istedin. Ben de... Sana şahitliği misal göstererek onu anlattım. Yoksa Haberi Vahid'i şahitliğe kıyas ederek delil getirmiş değilim. 1051 Haberi Vahid'in delil oluşu onu başka bir şeye kıyas yapmama ihtiyaç duymayacağım kadar kuvvetlidir. Hatta o kendi başına bir delildir. 52 O da öyleyse dedi hadis bir şeyde nasıl şehadet gibi oluyor. Başka bir şeyde şehadetin bazı anlamalarından Farklı oluyor. 53. 53 müydü arkadaşlar? Biri evet ya da hayır desin. 53'te mi kaldım? Ha 53 tamam. Ben de ona şöyle dedim. O sana anlattığım gibi bazı hallerde şahitlikten ayrılır. Onu bazı şahitlik gibi görürme bazı hallerde de böyle görememem hususundaki delilim inşallah açıktır. Sen dedim şahitliğin bazı hallerinde mi ya da bütününde mi böyle demek istiyorsun? 56. Bütün hallerinde dedi. 57. Zina konusunda en az kaç şahit gerekir? Dedim 58 4 dedik. sen gül gül 59 Bir eksik olsalar onlara kaz haddi uygular mısın? Dedim 60 Evet dedim 61 Dedim ki öldürme dinden çıkma ve yol kesme suçlarından dolayı sen ölüm cezası veriyorsun Bu suçların ispatı için kaç şahidi yeterli buluyorsun? 62 2 şahidi dedi 63 ona, mali konularda kaç şahit istiyorsun dedim. 64. Bir erkek ve iki kadın dedi. 65. Kadınların özel halleriyle ilgili hususlarda kaç şahidi kabul ediyorsun dedim. 66. Bir kadın şahidi dedi. 67. Şahitler sayılarını iki erkeğe ya da bir erkek ve iki kadına tamamlayamazlarsa... Zinaya şahitlik eden ve sayıları eksik olan kimselere sopa vurduğun gibi onlara da sopa vurmazsın değil mi? dedim. 68. Evet vurmam dedi. 69. Bunların mahiyet itibariyle aynı olduklarını benimsiyor musun? dedim. 70. Evet dedi. Kabul etmem bakımından onlar aynı mahiyettedir. Sayıları bakımından ise farklıdır. Sota cezasına ancak zinaya şahitlik edenler çarptırılır. Eğer şahitlerin sayısı dördü bulunmazsa 71. Ona şöyle söyledim. Sana desem ki bu haberi vahidde de böyledir. Yani haberi vahid kabul etmem açısından şahitlikle müştereklik arz eder. Ravi sayısı bakımından ise şahitlikten ayrılır. Bu senin lehine değil ancak aleyhine bir hücret olmaz mı? 72. O ''Ben ancak haber olma ve istitlal bakımından şahitlerin sayıları arasında farklılık olduklarını söyledim.'' dedi. 73. Ben de aynı şekilde haber olma ve istitlal bakımından haber vahidi kabul etme hususunda böyle söyledim. dedim. 74. Ve şöyle ilave ettim. Doğum konusunda kadınların şahitliğini yeterli görmüyor musun? Niçin bu konuda onların şahitliğini geçerli sayıyorsun da para konusunda geçerli saymıyorsun? 75. Öncekilere uyarak dedim. 76. Ben de sana Kur'an'da bir erkek ve iki kadından az şahit edilmedi denirse ne söyleyeceksin dedim. 77. Ondan az olmasında bir sakınca yoktur. Biz de Müslümanların caiz gördüğünü kabul ettik. Bunda Kur'an'da aykırı bir husus da söz konusu değildir dedi. 78. Biz de haber vahidi delil olarak kabul ederken kadınların şahitliğini geçerli saymadan çok daha kuvvetli olan bir kısım şeylere dayanarak böyle söyledik dedim. 79. Bunun üzerine o haber ile şahitliği birbirinden ayırırken öncekilere uymaktan başka bir delil var mı diye sordu. 80. Evet dedim. İlim sahiplerinden birinin muhalif olduğunu bilmediğim bir şey var. 81. O nedir dedi. 82. Dedim ki, adil bir kimsenin şahitliği bazı konularda kabul, bazı konularda re verilmiştir. 83, nerede re verilmiştir dedim. 80'de şöyle izah ettim. Hangi yönden olursa olsun, kendisine, çocuğuna veya babasına bir menfaat sağlamaya ya da bir borca karşı onları savunmaya yönelik bir davada ve bunların dışında töhmeti mucip hallerde şahitlik ettiği zaman onun tanıklığı reddedilmiş 85 ayrıca şehadet konusunda şöyle bir durum vardır şahit birinin aleyhine şehadet ederek ya ona bir borç yükler ya da onun bir cezaya çarptırılmasını ister bir kimsenin de lehine şehadet ederek ya onun bir alacağının kendisine verilmesi ya da hasmının cezalandırılmasını sağlar o bunu yaparken ne alacaklıdır ne de borç ve ceza konularında taraftır ne de ortaya çıkmasına sebep olduğu sonuçtan utanç duyar. Eğer hakkında tanıklık ettiği kimse kendi oğlu veya babası olursa o belki de taraf tutabilir. Hakkında şahitlik ettiği kimse böyle bir yakını değilse onun tanıklığı kabul edilir. Çünkü burada o kendisi, oğlu, babası ve açıkça itham edilecek diğer bir takım kimseler hakkında olduğu gibi gözle görülür bir tahmetten uzaktır. 86 Muhaddis bir şeyin haram ve helal kılındığını söyleyerek ne kendisine ne de başkasına mali bir menfaat ediyor, Ne kendisinden ne de başkasından mali bir zararı def ediyor. Ne insanlardan bir cezayı uzaklaştırıyor ne de onlara bir ceza verilmesini sağlıyor. Esasen kendisi de o hadisi Müslümanlardan kendisine rivayet eden şahıs da Hadis bir şeyi helal veya haram kılıyorsa o konuda muhaddis halkla beraberdir. Burada onun durumu değişmez. Onun durumu Müslüman halk ve özel kişiler hakkındaki şahidin değişen durumu gibi değildir ki o bazen tohmet altında tutularak haberi reddedilen, bazen de tohmet altında tutulmayıp haberi kabul edilen biri olsun. 87 İnsanların öyle halleri vardır ki takvaları sebebiyle başka hallerine misbetle bu durumlardaki haberleri daha doğru ve daha uygun, niyetleri daha sağlıklı, düşünceleri daha sürekli ve gafletleri daha az olur. Bunlar da hastalık ve yolculuk sebebiyle ölüm korkusu, ölümü hatırlatma gibi gafletten uyarıcı diğer hallerdir. 88. Bunun üzerine ona şunu da söyledim. Müslümanlardan doğru sözlü olmayan biri bile, bu hallerde de bir haberde kendisine güvenildiğinde doğru söyler. O bakar ki kendisinin bu husustaki haberine itimat ediliyor son derece doğru konuşur. Bunu takvasından dolayı yapmıyorsa kendisi için bir menfaat sağlamadığı ve kendisini bir şey karşı savunmadığı bir haberde ona güvenilmesi dolayısıyla yapar. Sonra da yalan söyler veya bazen doğru olmak için titizlik göstermeyi Bırakabilir. 89. Halkta ve yalancı kişilerde muhaddisin hoşuna gidecek doğruyu söyledikleri bu gibi haller bulununca takva sahibi de bütün hallerinde dürüst olan kimselerin titizlik göstermeleri gereken en önemli işte titizlik göstermeleri daha tabidir. Çünkü onlar kendilerine güven duyulan ve din için bayraklaştırılan ve her işte Allah'ın doğruluğu emrettiğini bilen kimselerdir. Yine onlar biliyorlar ki helal ve haram konusundaki hadis işlerin en yücesi ve töhmetten en uzak olanıdır. Hadis hakkında olanlara Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öyle ikazlarda bulunulmuştur ki onun dışında hiçbir şey dolayısıyla böyle bir ikazda bulunulmamıştır. Mesela Hazreti Peygamber'e yalan isnat etmenin cezasının cehennem ateşi olduğu bildirilmiştir. 90. Abdülaziz bin Muhammed, Muhammed bin Aclan, Abdülvehab bin Buht, Abdülvahid en Nasri ve Vasile bin Eska vasıtasıyla bize bildirildiğine göre Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. İftiraların en kötüsü bir kimsenin bana söylemediğim bir şeyi isnat etmesi, bir kimsenin rüyasında görmediği şeyi gördüm demesi ve babasından başka birisinin çocuğu olduğunu söylemesidir. 91. Abdülaziz bin Muhammed, Muhammed bin Amr, Ebu Seleme bin Abdurrahman ve Ebu Hureyre vasıtasıyla bize Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana söylemediğim bir şeyi isnat eden kimse, Cehennemde kendi yerine hazırlansın buyurduğunu haber verdik. 92 Yahya bin Süleym, Ubeydullah bin Ömer, Ebubekr bin Salim o da babası Salim ve İbn Ömer vasıtasıyla Hazreti Peygamberin bana yalan bir sözü isnat eden kimse için cehennemde bir ev yapılır buyurduğunu bildirdik. 93 Amr bin Ebisev, bize Abla bin Muhammed, Esit bin Esit vasıtasıyla Esid Ansari'yi Şöyle dediğini haber verdi. ve bu İran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi hadis rivayet ediyor. Onlar gibi sen şimdiden hadis rivayet etmiyorsun dedim. Ve bu Katade'ye şöyle dedi. Hazreti Peygamberin bana kim yalan bir söz isnat ederse sürü için cehennem ateşinden bir yatak arasın dediğini istedim. Hazreti Peygamber bunu söylerken eline sürüyor. İran Bin Uye, Uye Bize Amr bin Alkame Ebu Selahin Rahman ve Ebu Hureyre hastasıyla Hazreti Peygamber şöyle buyurdu haber verdi. İsrailoğullarından gayet edin. Bunda bir çıkıyordur. Benden de hadis rivayet edin. Ancak bana yalan isnat et 95. İşte bu Hazreti Peygamberden bu konuda rivayet edilen hadislerin en şiddetlisidir. Biz de ancak güvenil rabiden hadisi kabul etmemiz ve hadis rivarenkinin zaviden var var, dolu bir ısrar edilen sonra 97 şöyle cevap verilir. Kesin o bilinmektedir ki Hz. Peygamber bir kimseye as İsrail İsrailoğullarına başkalarına yalan isnat edilmesini emretmemiştir. O İsrail İsrailoğullarından rivayet etmeyi serbest bırakırken onlara isnat edilen asılsız şeylerin kabulüne müsaade edilmiştir. Hazret Peygamber doğru ve yalancı olduğu bilinmeyen kimseler vasıtıyla İsrail oğullarından rivayetlerde bulunan kişilerin anlattıklarını kabul etmenin mübah olduğunu bildirmiştir. 98. Yine Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalancı olduğu bine kimselerden yapılan rivayetlere de müsaade etmiştir. Çünkü onun kim yalancı olduğu anlaşıldığı halde bir hafifir rivayet ederse o da yalancılardan biridir buyurduğu rivayet verilmiştir. Yalancı'ndan bir şey rivayet eden kimse yalandan uykulmaz. Çünkü yalancının rivayet ettiği hadiste onun yalancı olduğunu görür ve kendisi de yalana bulaşır. 99. Hadisin doğru ve yalan olduğu sonucuna çoğunlukla ona her kimsenin doğru ve yalancı olması varır. Ancak hadisin özel olan pek azı bunun dışındadır. Bu tür hadiste doğru veya yalan olduğu sonucuna muhaddisin benzeri mümkün olmayan bir şey rivayet etmesi veya muhalefet ettiği hadisin daha sahih ve doğru olduğunu gösteren pek çok delalet bulunmasıyla varılır. 100. Hz. Peygamber kendisinden rivayet edilen hadis ile İsrailoğullarından yapılan rivayeti birbirinden ayırarak benden hadis rivayet edin ancak bana yalan isnat etmeyin buyurduğuna göre inşallah kesin olarak bilinir ki Hazreti Peygamberin onlar için yasakladığı yalan isnadı gizli olan yalan isnadıdır bu da doğru olduğu bilinmeyen kimselerden hadis rivayeti şeklinde olur çünkü yalan isnadı her halükarda yasaklanmıştır üstelik Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat etmek kadar büyük iftira yoktur konu burada bitmiştir hocam yeni konuya geçiş yapacak mıyım yoksa burada bırakacak mıyım evet selamünaleyküm. aleyküm umarım sesim iyi geliyordur yeni konu haberi vahidin delil olarak kabul edilmesi nereye kadar gidiyor uzayıp gidiyor onu bir başka dersimizde halledelim yani onu günlük okuma faslı burada bitsin ama e, en son kaldığımız yerden esasında İmam Şafii ile Buhâri arasındaki tartışmalar devam ediyor. E, şahitlik meselesini hadise sadece anlaşılması için örnek verdiğini bölüyor. Fakat e, hadisin kıyaslanamaz olduğunu, başka bir şeyle kıyaslanamayacak kadar güçlü bir delil olduğunu Haberi Vahid'in hatta söylüyor ki 1051. madde önemli. 1086'da aslında İmam Şafii hangi tür hadisleri aldığına dair de bir mesaj veriyor. hadis bir şeyin haram veya helal kılındığını söyleyerek dediğine göre İmam Şafii'nin ki fukuhanın genelinin helal haram yani fıkıhla ilgili konulardaki hadisler üzerine yoğunlaştığını biz anlıyoruz. Bunu şahitlik hususunda bir şeyle kıyasladı yani insanlar adil de olsalar kendi babaları ve çocukları e, namına yaptıkları şahitliği kabul etmiyoruz biz. Ama <gülüyor> fıkhi hadisler konusunda bir fıkhi hadis, helal haram konusuyla ilgili bir hadis rivayet eden kimsenin rivayetini kabul ediyoruz. Niçin? Çünkü rivayet ettiği hadisle de kendisi de bağlıdır. Fakat işte 1087, 1088, 1089 uzuncu maddelerde bu e, hadisçilerle ilgili bir takım hususlara değindikten sonra hadisçilerin kendi rivayet ettikleriyle bağlı olmasının ve hadisçilerin yalandan uzak kişiler olmak zorunda olmasının çünkü hadiste heygara isnaden, onu söylemediği bir sözü isnad etmenin e, din tarafından hoş karşılanmayan bir durum olduğunu ayet şey çeşitli hadislerle ki bu ''Men kezzebe aleyye müteammiden fel yeteberrek makadehu minennâr'' Her kim bana kasten yalan isnat ederse, ki kasten ifadesi oraya sonradan katılmıştır. Yani müteammiden kısmı yoktur. Her kim bana yalan isnat edersedir hadisin aslı, e, cehennemdeki yerine hazırlansın <gülüyor> hadisinin çeşitli varyantlarla rivayetini aktardı. Fakat 1094'e ben özellikle işaret dikkatinizi çektim. Orada... Sıhhati güvenilmez bir hadis var. Ravisi de kim? Ebu Hureyre. Ne diyor? İsrailoğullarından rivayet edin. Bunda bir güçlük yoktur. Şimdi siz şöyle bir hadiseyi bilirsiniz ki Hz. Ömer Medine'de elinde Tevrat sayfaları olduğu halde onları okuyarak Medine sokaklarında gezerken Peygamber Efendimizle karşılaşır. Peygamber Efendimiz nedir ya Ömer o diye sorar. O da Tevrat'tır deyince sakındaki sah sahiliyattan bahsediyordum ama esas bahsettiğim şuydu benden hadis rivayet edin İsrail yollarından rivayet edin bunda bir güçlük yoktur diyor bu İsrailiyat'ın Kur'an'ın yorumlanmasında ve İslam'ın dolayısıyla çarptırılmasında dine karıştırılmasının yolunu açmak için uydurulmuş bir kısım hadisin devamı da şöyle benden bir hadis rivayet, benden hadis rivayet edin diyor Peygamber benden hadis rivayet edin demez Peygamberin yaptığı, yaşadığı, söylediği her şey onlar onlarkindir sallah dörtüm hayf cinnağ, siz insanlar için çıkarılmış emet ensarı da ölmüş muhacirin de ölmüş bunlar peygamberin e, ağzından çıktığının hat için e, gerek olduğunu bilirler yaşarlar hadis ve pertüketler bilirsek nasıl yine inatırken benden hadiset edin ancak bana yalan söz isnat etmeyin diye Ebu Hüreyna'nın ağzından Bukhari'nin kitabına girecek İmam Şafii'nin de kullanacağı durumda gelmiş. İmam Şafii'nin muhtemelen dikkatinden kaçmış bir hadis bu. İşte sadece senete bakarsan, sadece senete bakarsan metini yutarsın. İmam Şafii bu metne ki kendisi de 1097. ve 1098. maddelerde biraz da şüphe arz ediyor. Ee, az önce Darendeli yazdı ki ben de soracaktım yani İsrailoğullarından Rivayet edin. Bunda güçlük yoktur ama bana yalan söz isnat etmeyin deyince Mesaho muhalifinden İsrail oğullarından yalan da uydurabilirsiniz demektir ki Peygamber Efendimize soruyorlar. Bir Müslüman ne yapmaz? Yalan söylemez diyor. Peygamber Efendimiz yalancılığa teşvik eder mi insanları? Bana yalan söylemeyin de İsrail oğullarına ne söylerseniz söyleyin der mi? E demez. Yani İmam Şahir burada muhtemelen dikkatinden kaçmış veya öbür hadislerle birlikte onu da almaktan çekinmemiş. Elbette peygambere yalan isnat eden cehennemdeki yerine hazırlansın Peygamber efendimizin sözüdür bu. Ama son kısım o değildir. Son kısım ''Bana da yalan söz isnat etmeyin.'' Yani bunu da yapacaksınız, bundan da uzak tutsanız iyi olur. Aslında bu mekruhmuş gibi, peygambere yalan isnat etmek haram değil de mekruhmuş gibi bir hale düşüren bir hadistir. Halbuki peygambere yalan isnat etmek mekruh değildir, haramdır. Haramdır. Heh. Şimdi bu hadis ve buna benzer hadislerle ne olmuş? Allah'ın peygamber kanalıyla ile bizlere ilettiği dini çarpıtmışlar. İmam Şafii hadislere bu kadar düşkün olmasına evet karşın metin tenkidinden uzak olduğu için bu tür hadisleri de maalesef e, kullanmış. Ee, şeyde de var bu e, Risaleden hariç El-Ümmün'de de var bu tür şeyler. Ama bu İmam Şafii'nin kabahati değil tabi yani evet evet Mişrailiyat rivayetlerine de cevaz vermiş. Evet evet bu tabi İmam Şafi'nin kabahati değil o dönemin şartlarında elinden gelenin en iyisini yapmış. Bunlar bu kadarına ulaşabiliyormuş bu kadarını yapmış.